Hz. Mekke kaynıyor Allah'ın çaresiyle sarsılıyor Mekke ama iki insan bunlardan uzakta Karanlığın yardımıyla baş başa konuşmaktadır. ...hanı da karartıyorsun vahşim. Mutlu anlara. Able. Able bizim güzel anlarımız olmaz. Biz köleyiz köle. Bir düşün. Eğer sahibimiz Cübeyir... ...birbirimizi sevdiğimizi duyacak olsa ne olur? İkimizin sırtını da kırbaçlarla delik deşik eder. Ama sevgim bu acıyı unutturur. Sus. sus. Bizim gibiler sevemez. Ah içim. içim nefret dolu Able.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 Uç çıplak, bir alık çapulcu. Birçoğu daha dün ayaklarımızın altını öpen kölelerdi. Nasıl olur? Tanrılarımız bize sırt çevirdi galiba. Bilmiyorum. Kimse bilmiyor Jubeyre. Şimdiye kadar sadece atalarımızın dinini nevi bir hasta ve etrafındaki birkaç macera peresttiler. Kovduk. Ama sonra kervanlarımızı basmaya başladılar. Şimdi de...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 İşte o mızrak yakında intikam ateşlerimizi söndürmek için girdiğimiz savaşta Hamza'nın ciğerlerine parçalayacağım. Vahşi! Vahşi buraya gel! İşte ateşimizi söndürecek siyah su. Bakın, ne kadar da mağrur, mağrur ve vahşi! Buyurun efendim izlemez, dik başla!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 ...gidip Muhammed'le savaşsın. Onların şerefi bizi ilgilendirmez. Evet, ilgilendirmez. Zaten attal gibi onlarla savaşmaya... ...niyetim yok. Beni ilgilendiren tek şey... ...özgürlük Abne. Özgürlük. Bak şu mızrağıma, bak. İşte bu mızrağımla geri döneceğim. Hem de özgür olarak. Sonra seni de kurtaracağım. Demek istediğini anlayamadım. Uygun bir yer bulup... ...gisleneceğim. Sonra da en uygun anda... Vam hmm. doğru hedefe. Savaşın sonucu beni ilgilendirmiyor. Sonra da doğru Mekke'ye döneceğim. Kim bu öldüreceğin adam? Abdurmutaliboğlu Hamza, Peygamber'in amcası. Onu öldürmek sana mı kaldı? Evet. Çünkü fiyat bu. Efendimiz Cübeir'in özgürlüğe karşı istediği fiyat bu. Ebü Sufyan'la karısı hitt de buna tanık. Ben onların intikamlarını alacağım.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 Bakaları kadınlarla dolu, başlarında da erkeklerini kışkırtan Hint var, sayıları çok ama düzensizler, Müslümanlar çok düzenli, muntazam ve güven içinde gelmiyorlar. Peki bu Hamza nerede? Kendine denk bir avalıyor herhalde. Evet işte, Hamza bu, bizimkilerin saplanı nasıl da yarıyor. karşısına çıkan iki de.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 Yan, kinti, girme, neredesiniz? Kutkamı Ben tek başıma, özgürüm, özgürüm. Gidip, gidip Mısır'a alıp uzaklaşayım buradan Ama Allah, odanın haline bak. Bizimkiler darbatan olmuş, kaçıyor. Müslümanlar kalibet topluyor. Kölelikten kurtul, esir ol. Bir bak, kaçmalıyım. Muhammed'in gözünde bir şey kaçmaz ki. Gider biri her şeyi anlatır. Mutlaka bekliğe dönmeliyim. Herkes özgür olduğumu görecek. Hey! Vahşi! Böyle somuk kola nereye koşturuyorsun? Biz yenilmedik mi? Yenilmesi şaşkın. Hadi Hamza'yı başkası öldürmeden gidip sen öldür. Muhammed'in okçuları yerlerinden ayrılıp ganimete koşunca Halid bin Velid'li adamları Uhud Dağı'na dolaşıp Müslümanları arkadan kuşattılar. Muhammed'in ördümünü bile söyleyenler var. Muhammed? Evet. Ben üzerine düşeni yaptım. Vahşiyi öldürdün. Yani kendi kendini mi öldürdün? Hayır hayır Hamsa'yı diyorum. Hamsa'yı öldürdüm. Sen mi öldürdün? Evet bu bana yeter. Borcumu ödedim. Hüzniyetimi aldım. Vay vay vay vay. Hemen gidip bu haberi yine müjdelemeliyim.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 Uygun bir fırsat bulamadım. Hem o zaman daha kesin kararımı vermemişti. Bizim aptalca cariye filozof kesildi. Ben filozofluktan anlamam vahşim. Sana söylediklerim kalbimle inandığım şeyler. Bunları nasıl hissettiysem, nasıl duyduysam öyle aktardım sana. Heh, doğrusu çok uygun bir vakitte Müslüman olmuşsun. Hadi doğru muhammede git. Uhud'da kazandığı zaferi kutlarsın. Biliyorum. Bu sefer Mekke kazandım.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 Gene ticaret için mi geldin? Efendinin işleri ne zaman bitecekti sen de kurtulacaksın? Ben durumumdan memnun. Beni boşver. Sen nasılsın? Hamza'yı öldürmek sana neler kazandırdı? Sorma. Kötü görünüyor. Beni terk etti. Kim? Kalbimle sevdiğim. Nasıl olur? Üstelik sen artık özgürsün. Acayip olan da bu ya. Kader benimle alay ediyor. Hmm. Sence niye terk etti? Muhammed. Hmm. Nasıl ya? Yani? Müslüman oldu. Birdenbire iman etti. Güya hmm. iman sevgiden de hayattan da kıymetliymiş. Kim bu kadın? Birkaç dilarlık alelade bir köle. Peki ya siz dostum. Kureyş Muhammed'in yolunu sapıklık olarak görüyor. Çünkü onların dininden başka bir yol tuttu. Muhammed'e göre...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 İnanmayı indirmiş. Kimseyi kırbaçla Allah'ın çağrısına sokamazlar. Allah'ın sözleri açık seçip meydanda. Yeter! Herkes bir şeyler satıp duruyor. Baktım. Hepiniz benim şaşkınlığımı arttırıp duruyorsunuz. Rahat bırak beni Süheyl. Sen bilirsin. Yolunu seçmeden rahat yok Düşün.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 Beni de Müslümanlığa davet etti. Peki niye bunu daha önce söylemedin bana? Uygun bir fırsat bekledim. Evlenmek için onu satın almaya bu yüzden geldim, değil mi? Bana söylediği için onu doğru yola kendim döndürmek istedim. Sen benim dünkü kölemsin Vahşi. Seni tanırım. Onu elde edemeyince intikam almak için ona iftira edersin. Sen kin dolu bir sepinsin. Kalbinle sevdiğin kıza iftira edebilecek kadar alt alabiliyorsun. Onu sana vermek, tertemiz bir kızı bir cellada teslim etmek demektir. Efendim, ah, yemin ederim böyle bir şey aklımın ucundan... Kes ki... sesini! Seni attırmadan kendi defol git buradan! ...de beni asla affetmeyecek. Ah, yazıklar olsun bana. Bu ne hal vahşi? Sanki dünyanın bütün düşünceleri kafana yüklendir. ah, ah Süreyf, buyur otur. Geleceğini beklemiyordum. Bundan önceki gelişinde sana büyük haksızlık etmiştim. Üzülme, unut gitsin. Beni derd ortağı bilip sıkıntını bana boşalttın. Efendim, bana öğrettiği en güzel şey neydi biliyor musun? İstemeyerek yaptığı bir hatadan dolayı bir insanı kaybetmemek gerekir. Şu evet. efendi sözü her geçen gün daha çok rahatsız ediyor beni. Bak Vahşi, şey. Muhammed diyor ki, insanlar bir tarağın dişleri gibi deşittirler. Yine diyor ki, hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır.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 Biliyor musun köleyken bana yapılanları şimdi ben yapıyorum yani ama biliyorum ki öyle yapmakla az buçuk haysiyeti de bıçakla kazıdım. Oh, taştan ölüyorum ama vazgeçeceğimden düzeleceğimden emin değilim. Bunları itiraf etmen iyi bir başlangıç sayılır. Muhammed'in çağrısı senin vicdanda bir cevap buldum. Önce halletmemiz gereken sorun bu. Bak burada ikimizden başka hiç kimse yok.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 İnanmak ya da inanmamakta. Sense sadece tercih edeceğin şeyin sana yükleyeceği yüklere bakıyorsun. Bütün düşündüğün rahatlık, böyle rahat değil. Sefilin biri olarak kalırsın sadece. Sen niye inanmıyorsun? Niye Müslüman olup Muhammed'e katılmadın? Ben Allah'tan başka tapılmaya itaat edilmeye layık hiçbir şeyin bulunmadığına inanıyorum. Muhammed'in de onun bize gönderdiği bir yol gösterici olduğu, Peygamber olduğuna inanıyorum.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 Sakın ableye yaptığın gibi bana bir çorap örmeye kalkmıyorsun ha. Git burada. Git. Gidiyorum dostum. Kusuruna da bakmıyorum. Kendin kendini cezalandırıyorsun zaten. Senin kendine ettiğini kimse edemezsin.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 sen kimsin? Senin için tam Medine'den gelmiş bileyim? Önemli bir konuda görüşmek istiyor. Yoksa seni Muhammed mi gönderdi? Yo yo dostum. Ben de senin gibi Muhammed'in düzmanlarındanım. Daha telap yere gitsek. Öyle olsun bakalım.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 ...görünüşleri ne kadar azametli. Yemin ederim... ...içlerinde Muhammed'in bulunduğu bir ordu... ...asla yenilmez. İşte bu silinmeyecek bir yüz karalığıdır. Şu rezilliğinize bakıp... ...yerinizden kıpırdamıyorsunuz. Kabe'nizi korumak için... ...dağlara çıkmış kadınlar gibi seyrediyorsunuz. Ne diyorsun sen bahşi? Onlar Allah'a kendi dinlerine göre kulluk ediyor. Üstelik Kabe herkesindir. Halit.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 Eski efendin Kübeyr'de... ...hevazinler bile... ...imkansız olan bir şey... ...bütün yarımadayı kaplayan bir gerçek oldu. Şimdi ne yapacağım ben? Kendimi Muhammed'in huzurunda... ...boynuma dayanmış bir kılıçla buluncaya kadar bekleyecek miyim? Hayır, hayır! En iyisi kendi sunumu kendim halledeyim. Gel buraya benim sadık mısram.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 Allah'ın beni bağışlaması için dua et, ne olur. Bey Vahşi gizlenerek Medine'ye doğru yola çıktı. Ümit ve korku arasında çırpılan bir kuş gibiydi yüreği. Başım büyük, gözlerim yerde. Onun huzuruna kimseye görünmeden girmeye çalışacağım pişmanlık ve kara geçmişim yakamı bırakmaz, biliyorum. Eğer Muhammed beni öldürürse... ...çok yerinde bir iş yapmış olur. Ama ne olursa olsun... ...ömrümde bir kereç olsun gerçeği görmüş olmam... ...gerçeği anlamış olmam bana yeter. Şu kalbimi titreten, genişleten ışık... ...bilitlerime dek hissettiğim şu inanç yeter bana. Sonunda Medine'ye varan vahşi...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 Amin, desene Amin. ...beni bir anda ihtiyarlattı. Ben... ...geçmişim için senden daha çok yanıyorum Barşin. Ama ilahi irade... ...bizim bir süre daha ayaklarımızın... ...dikenli yollarda kanamasını dilemiş. İçimizdeki karanlığı... ...Muhammed'in getirdiği ışıkla... ...zamanında aydınlatmakta inat etmiş olmamıza... ...göz yaşı bekmemiz gerekiyor. Ciğerlerimize de... ...pişmanlık duymalıyız. Böyle temizleniriz kutsal ışık. ilahi nur böyle aydınlatır için.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 Müslümanlar ağlıyordu. Kimse öldüğüne inanmak istememişti. Hazreti Ebu Bekir minbere çıktı ve onun öldüğünü bildirdi. Ama Allah diridir ve ölmez dedi. Ey bizim susuzluktan kıvranan hayat çölüm gerçeğin pınarlarını fışkırtan. Sen bu dünyada her gidecektin. Nasıl olur bu?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 Kimi gördüm? Hamzayı. Hamzayı gördüm. Allah'ım şükürler olsun sana.